konuşacağız. Ee, biraz ağırlıklı olarak önceki haftalarda başladığımız bir konuyu devam ettirmeye çalışacağız. Neydi önceki haftalarda başladığımız ve hala devam edecek olan konumuz? Ergenlik dönemine özellikle yer verilmesi isteniyordu dinleyicilerimiz tarafından. Hocam hep küçük çocuklarla uğraşıyoruz. Ee, bizim çocuklarımız büyüdü Küçük çocukların sorunları tabii kendisine has sorunlar ama ergenlerin sorunları çok daha büyük. Ergen anne babası olmanın ne demek olduğunu ergen anne babaları anca bilir. İşte problemlerle karşı karşıya kalındığında ve hatta çözümsüz gibi görünen problemlerle karşı karşıya kalındığında anne babalar yoğun olarak... Hocam acaba ergenlik döneminde işleyebilir miyiz diye taleplerinin karşısında şu anda galiba dördüncü hafta evet dördüncü haftadır ergenlik dönemini e, işliyoruz. Ergenlik döneminde bulunan anne babalara e, ergen çocuklarına nasıl bakmaları hangi e, açıdan bakmaları e, gerektiği konusunda hem sizlerin gönderdiği e-maillerle hem de SMS'lerle yol bulmaya çalışıyoruz. Karşılıklı olarak çocuklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Önceki haftalarda söylediğimiz bir sözü yine tekrar ederek bu haftaya da giriş yapmak istiyorum. Çünkü ergeni en iyi ifade eden ifade aslında en iyi tanımlayan ifade aslında ergenlik dönemi ondan önceki ...yaşlarda, ondan önceki dönemlerde neyi ektiysen onun biçileceği dönemdir. Çocukluk yıllarında çocuğa ne verildiyse aslında ergenlik döneminde de onunla karşı karşıya kaldığımız dönemdir demiştik. Ve o yüzden zaten küçük çocuğu olan anne babalara henüz ergenlik dönemi gelmeden... Henüz çocuklar işte 20-18 yaşlarına gelip de böyle delikanlı olmadan, genç kız olmadan onların içerisinde ruh inşasını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yapılması lazım ki aynı sorunlar ile belki şu anda ergen yetiştiren anne babaların of oh! dediği sorunlar ile karşı karşıya kalınmasın. Evet ergenlik dönemi geçtiğimiz dönemlerin neticesinin karşımızda olduğu dönemdir demiştik önceki haftalarda ve ergenlik döneminin kendisine has bazı problemlerinin de olduğunu söylemiştik her ne kadar geçtiğimiz dönemlerde çocukluk yıllarında bir takım şeylerin yolunda gitmemesinin neticesini ergenlik döneminde görecek olsak da Ergenlik döneminin aslında kendisine hasta bir takım özellikleri barındırdığını da söylemiştik. Yani hiçbir problem yaşatmadan çocuğa, çocukluk yıllarında anne ve babası çocuğa yaşanılabilir bir ortam içerisinde yetiştirmiş olsa da ergenlik dönemi kendi içerisinde bir takım özellikleri barındırdığını söylemiştik. Bu özelliklerin başında kız ve erkek çocuklarının e, farklı farklı e, duygusal, fiziksel, ee, ruhsal gelişim sürecini yaşadığını söylemiştik. Ee, ben bir iki tane örnek vererek yine geçtiğimiz haftaların e, bir özetini çıkartmış olayım. Örneğin erkek çocukların en belirgin e, ergenlik dönemi özelliği babalarından uzaklaşır demiştik bir süreliğine. Ergen erkek erken erkek çocuklar. Babaları gel oğlum yanıma otur dese Elini uzatsa, saçını okşayacak olmuş olsa çocuk saçını kaçırır, kafasını çeker. Koluna girse çocuğunun, çocuk babasının koluna girmesinden hoşlanmaz gibi erkek ergen çocuklarının özelliklerine temas etmiştik. Bu programı kaçıran dinleyicilerimiz var ise mutlaka ve ergen çocukları var ise hele ki mutlaka geçtiğimiz haftaki programı e, ...internet üzerinden dinlemeleri, indirmelerini tavsiye ederiz. Kız çocuklarına baktığımız zaman kız çocukları da erkek çocukları gibi babadan kaçma ya da anneden kaçma değil... ...tam aksine anneye doğru birazcık daha yaklaşmak isterler. Ablaya, evin içerisinde varsa eğer ablaya birazcık daha yaklaşmak isterler. Kendilerini böyle bir hanım gibi görmek isterler. Kendilerini sanki bir olgun, e, birdenbire sanki işte annelerinin grubuna... Anne gruplarına ve abla gruplarının içerisinde olduğunu hissetmek isterler. Erkek çocuklarının tam aksine demiştik. Şimdi bu hafta da yine ergenlerle ilgili konumuza devam ederek söyleyeceklerimizi de söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi... Er, ergen çocukları Peki nasıl baş edilmesi lazım Bizde de o mesele var yani karşımızda Eğer bir er, ergen var ise ve belli başlı problemleri de barındırıyor ise. nedir ergenlik döneminin belli başlı pro, e, problemi e, agresiflik Örneğin e, sinirlilik Örneğin hırçınlık söz dinlememek Aslında Ergenlik döneminin anne babaları en çok meşgul eden problemin başında gelir. Aslında ergen çocuğa şöyle bakılır ise şu konuştuğumuz aslında problem gibi görülen problemin çok da problem olmadığı e, görülecektir. Ergen çocuk içerisinde yaşadığı bir takım çalkantılar ile ya da e, kendisini bulma yolundaki gayretler ile ben kimim, ne oluyor, e, büyüme aşamasındaki geçirdiği o bir takım e, duygusal yeniden yapılanma ile aslında çocuk bir önceki dönemin e, masumluğunu yavaş yavaş terk ederek içindeki yaşadığı çalkantılar ile hırçınlaşabilir, e, efendim agresifleşebilir, e, bir takım Dengesiz davranışların içerisine girebilir. Ama anne babalar burada şunu tavsiye edelim anne babalara. Acele etmesinler. Ergen erkek çocuk veya kız çocuk fark etmez. Bu halleri eğer çocuklarının üzerlerinde görüyorlarsa bu bir süreçtir. Ve bu süreç geçtikten sonra aslında her şey tekrardan yoluna girecektir. Eğer siz bu süreci iyi idare etmezseniz, edemez iseniz o takdirde süreç, doğal olan bu süreç derinleşebilir. Problem daha başka yönlere de kayabilir. Şimdi baba sesleniyor çocuğuna. İşte oğlum gel seninle dışarı çıkalım. Yahut da anne sesleniyor. Oğlum hadi seninle beraber dışarıya çıkalım da şunları şunları alıp gelelim. Mesela ergen çocuklar çok hoşlanmazlar. Böyle annelerinin yanlarında. İşte ellerinde çantayla, ellerinde vesaireyle git gel falan. Bundan çok hoşlanmazlar. Yani evet e, bazı çocuklarda var ki e, onu bu türlü davranışları örneğin anneleriyle beraber çarşıya gitmek, pazara gitmek, onların dünyasında hala var olmak bazı çocukları ergen çocukların yine hoşuna gidebilecek davranış olsa da çoğunluk itibariyle anne babalarının yanında öyle çanta taşımak, Efendim sıcakta ter içerisinde bir yerden bir yere gitmek. Annesi bir saat alışveriş yapıp da o da bir saat o kendisini ilgilendirmeyen alışverişin içerisinde bulunmak çok defa er, ergenlerin hoşuna gitmez. Ergenler biraz bencildirler. Kendilerini ilgilendirmeyen bir konu, olay ya da işte alışveriş gibi bir takım aktivitelerden memnun olmazlar, hoşlanmazlar. İlla kendilerini ilgilendiren bir şey olur ise o takdirde ilgi alaka gösterirler. Annesi markete gitmiş, oğlu yanında. İşte markette salça bakıyor, işte efendim bezelye bakıyor, nohut bakıyor. Çocuk annenin yanında işte alışveriş sepetiyle birlikte ofluyor, pofluyor, of diyor. Hadi anne, gidelim anne. Ya aha şunu alsana anne ama anne bakıyor fiyatına bakıyor kalitesine bakıyor efendim üretim tarihine bakıyor alacağı şeylerden ama çocuk onunla ilgilenmiyor yani ilgilenmez de salçanın neyine bakacaksın anne. İşte halbuki anne de şöyle istiyor çok defa oğlum yanımda bulunsun ya da kızım yanımda bulunsun birlikte alışveriş yapalım ama işte maalesef. Ergenlik dönemi öyle bir dönemdir ki çocuklar kendilerini eğer o salçanın içinde hissetmiyorlar ise o takdirde çok e, kendi deyimleriyle maydanoz olmak istemiyorlar konulara. Anne veya baba böylesi durumlarda çocuklarıyla çatışmak yerine onların durumlarının aslında normal ve bütün ergenler tarafından zaten geçirilen bir dönem olduğu Halbuki bir süre sonra anne eğer salça alacaksa salça ile zaten ilgileneceğini, domates alacaksa domates ile zaten çocuğunun yeniden ilgilenmeye başlayacağını gördüğünü göreceğini bilmesi lazım. Bu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocuk yıpratılmaması lazım. Çocuk daha çok kendiyle baş başa bırakılması lazım. Ee, çocuk daha çok e, kendi dünyasını tanıma, kendi içindeki sorularına cevap vermesini e, kazanacağı zaman e, verilmesi lazım. Ergen çocukların problemlerine temas ederken, şu konuyu eğer işlemeden geçersek çok büyük bir eksiklik olmuş olur. E, reklamlarımıza kadar e, bu konuyu işleyelim. İnternet, ergen çocuklar ve internet. Şimdi internete şöyle bakmakta fayda var. Er, ergenlik dönemi öncesine kadar çocuk interneti aslında e, oyun için, müzik için, efendim e, orada e, film seyretmek için kullanabilir. Ancak ergenlik dönemiyle e, birlikte artık internet daha çok oyun için değil de Yeni birileriyle karşılaşmak için e, kullanılmaya başlıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, e, ödev için dahi internetin arkasına oturan çocuklar, bir süre sonra kendilerini bir arkadaşla konuşuyor, birisiyle sohbet ediyor, birisiyle mesajlaşıyor olarak buluyorlar. Ergenlik dönemi e, çocukların, İçerisinde bir takım çalkantıların yaşandığı ve kendisini bulma dönemi olduğu için ve gerçek dünyada yani annesi babası ve arkadaşlarıyla birlikte iletişimlerinde birazcık zorluk çekerek ilerledikleri için yani duygu dünyası çünkü çalkantılı fiziği birden değişmiş vaziyette dolayısıyla dışarıyla kolay temas sağlayamamaktan kaynaklanan nedenler ile ergenlerin ee, en zaaf yönü internettir. İnternetin içerisindeki en zaaf yönü ise internette tanışacağı, karşılaşacağı ve hatta hiç bilmediği, hiç görmediği birilerine kendisini kaptıracağı e, ortamdır. Dolayısıyla anne babalar bir ergen çocuk yetiştiriyorlar ise e, onlar için en tehlikeli, en riskli alanlardan bir tanesinin internet olduğunu e, Defterlerinin bir kenarına yazması lazım. İşte çok defa sosyal paylaşım siteleri diye geçiyor. Facebook, MSN, e, Twitter gibi bir takım sosyal paylaşım sitelerinin içerisinde çocuklar e, arkadaşımla sohbet ediyorum, okul arkadaşımla yazışıyorum gibi ya da işte video paylaşıyorum gibi bir takım şeyler ile aslında anne babalarını efendim bu işin çok da tehlikeli olmadığını, e, ya dışarıda canım sıkılıyor zaten kimse yok. İşte Ankara'daki kuzenimle, İstanbul'daki okul arkadaşımla, İzmir'deki falanımla filanımla e, yazışıyorum dediği kısımlar içerisinde aslında risk barındırıyor da olabilir. Çocuk evet arkadaşıyla yazışıyor, çocuk evet e, kuzeniyle yazışıyor. Ve yüzlerce kişinin bulunduğu kendi konuşma listesinin içerisinde olabilir ki bir kişi olabilir veya iki kişi olabilir. Onlarla farklı şeyler paylaşıyor olabilir ama anne baba e, o bir ya da iki kişiyi o kadar kalabalık listenin içerisinde göremeyebilir. Yani MSN'de kızı konuşuyordur yahut da oğlu konuşuyordur arkadaşlarıyla ama o MSN listesinin içerisinde ...kendisine özel birisi vardır ki... ...onu ne annesi biliyordur... ...ne de başka birisi biliyordur... ...çocuklar hatta bu konuda o kadar ustalar... ...o kadar profesyoneller ki... ...anne babası yanında olsa dahi... ...çok defa onlara... ...işi boyalayarak, cilalayarak... ...hiç de çaktırmadan... ...o yazışacağı kişiyle yine... ...tanışacağı kişiyle, görüşeceği kişiyle... ...internet üzerinde yine görüşebilir... ...efendim... Ee, çünkü internette biliyorsunuz konuşma isimleri gerçek isimler değil. İsteyen istediği ismi takma ismi kullanarak karşıdaki kişinin karşısına öyle çıkabiliyor. Yani kızınız Ayşe aslında karşı taraftaki Ahmet ile konuşuyordur. Ahmet ismini eğer Fatma diye yazar ise siz kızınızın yanında kızınızın kızınız Ayşe'nin aslında Fatma ile yazıştığını zannetseniz de aslında o gerçekte Ahmet olabilir. Dolayısıyla yani burada çocuğunuzu öyle son e, haddeye varılmış vaziyette kontrol altında tutsanız dahi eğer çocuk kendi zihninin içerisinde bir şeyleri yapmayı planladı, programladı e, ve yapacak ise zaten siz yanınızda olsanız dahi bunu yapacaktır. İşte burada asıl önemli olan kısım. Gündeme geliyor. E, soru işareti olarak geliyor. Eğer bundan önceki dönemlerde siz çocuğunuzu o duygu dünyasını yeterince doyurabilmiş, sevgiye açlığını yeterince giderebilmiş, işte babasıyla olan muhabbetini yeterince e, doyurabilmiş iseniz, yani duygu dünyasında açlık hissetmiyorsa çocuk, ergenlik dönemine gelinceye kadar ve ergenlik döneminde yine Aynı şekilde çocuğunuzun yanında yer alıyorsanız o çocuk aslında çok da ihtiyaç duymayacaktır. Eline atıp tombala e, torbasının içerisinden tombala çeker gibi hiç tanımadığı birisiyle internet üzerinde tanışmaya ve oradan birileriyle konuşmaya hiç de ihtiyaç duymayacaktır. Eğer duygu dünyası boş ise, boşaltılmış ise siz çocuğunuzu terbiye edeceğim diye Çocukluk yıllarından itibaren çocuğunuza sevgiyi bir türlü veremediyseniz aranızda hep engeller oluşmuş ise e, o çocuk duygu dünyası harekete geçtiğinde kıpır kıpır olmaya başladığında sevgiyi sağda solda arayacak aradığı adreslerin içerisinde aslında en güvenilir kendisine göre en güvenilir olan çünkü kendisini kimliğin ortaya çıkartmadan arkadaşlıklar kurulduğu için dostluklar kurulduğu için interneti tercih ediyor olabilecektir. Şimdi bana gelen mesajlar içerisinde bakıyorum. E, hocam e, oğlumuz çok internet bağımlısı ya da kızımız çok internet bağımlısı bu işin içerisinde nasıl çıkacağız? Bu da ayrı bir sorun. E, gençler için bu da ayrı bir sorun. Çünkü eğer gençler kendilerini gerçek dünyadan koparma e, koparmış ise internetin o rahat dünyasının içerisinde bir kere kendisini atmış ise, Oradan çıkarmak oldukça zor oluyor. İşte önceki programlarda söylemiştik. İnternet bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi ciddi bir risk taşıyan bağımlılıktır. Ve söylemiştik. Avrupa'da sanal bağımlılık terapi merkezleri var. Çin'de örneğin yine sanal bağımlılık terapi merkezleri var. İşte son dönemler içerisinde kuruluyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir merkez yok. Ve anne babalar çok defa böylesi problemlerle kendileri baş etmek zorunda. Yok eğer varsa bir uzman tanıdıkları bir uzmana e, göstererek çözmek durumunda kalıyorlar. Ama çocuklar eğer duygu dünyalarını önceki dönemlerde yeterince anne babadan doyuramamış ise. Ve bu hususta müsaade ederseniz eğer ben annelere özellikle seslenmek istiyorum. Ey anneler demek istiyorum. Ey anneler. Çocuklarınızı terbiye ederken otoriter olacağım diye, mükemmelliyetçi olacağım diye çocuğunuza eğer yaşamı daraltılmış bir alan içerisinde sunduysanız, sunuyor iseniz aman ekmekler ortaya dökülmesin, e, su içerken şu olmasın, ayakkabılarını şuraya çıkartmak bak sakın şurada görmeyeyim, işte çantan şöyle olsun vesaire böyle olsun... Çocuğun zaten 3-5 gün içerisinde biteceği o çocukluk yıllarını anne babayla devamlı çatışma içerisinde özellikle anneyle devamlı çatışma içerisinde geçtiyse anneden huzur içer gibi içemediyse e, sevgisini efendim güven duygusunu yeterince alamadıysa çocuğunuzun ileride karşılaşacağı en riskli alanlardan bir tanesi internettir. O çocuk sizden bulamadığı sevgiyi, muhabbeti, yakınlaşmayı internette karşılaştığı birisiyle gidermeye çalışabilir ama internette karşılaştığı kişiler çok defa sizin kadar çocuğunuzu seven, muhabbet duyan ve şefkatle bakan kişi olmayabilir. Evet, internet gençlerin özellikle ergenlerin en tehlikeli alanlarından birisidir. Şunu da söyleyerek hemen e, vaktimizde doldu reklamlara girelim. Eğer çocuğunuzda internet bağımlılığı görüyor iseniz ne demek internet bağımlılığı hocam biraz daha somutlaştırır mısınız? Evet somutlaştıralım çocuğunuz örneğin okula e, gidiyor döndükten hemen sonra internetin arkasına oturuyor ve bir saat iki saat hiç internetten kalkmıyor. Siz sesleniyorsunuz oğlum kalk yemeğe gel kızım kalk şunu hazırla e, dersini yap e, hadi otur hadi kalk bir şeyler söylüyorsunuz ama çocuk kopamıyorsa eğer internetten hatta sizi duyamıyor ise bu burada soru işaretleriniz oluşsun acaba çocuğum e, internet bağımlısı mı ha, bağımlısı mı derken de şunu şey yapıyorum ya çocuk oynuyor işte şeklinde değerlendirmemek lazım yani bunu bağımlılık dediğimiz şey. Kopamama bir hastalıklı halden bahsediyoruz yani bağımlılık dediğimiz şeyde. İşte alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, sigara bağımlısı ve bir takım bağımlılıklar. Neyse, internet bağımlılığı da tıpkı onun gibi çocuğun mutlak suretle tedavi ve rehabilite edeceği bir bağımlılıktır. O yüzden anne babalar çocuklarına bakarlarken işte çocuk oynuyor işte ya biraz herhalde oyun güzel de dalmış da onun için dememesi lazım. Ve hatta hiçbir anne babanın yapmayacağıını tahmin ettiğim bir şey yine de ben içimde uhdeh kaldığı için söyleyeyim. Yani hiçbir anne baba kendi işini rahatça yapmak için çocuğunu televizyonun yahut da internetin arkasına emanet etmemesi lazım. Böylesi bir annelik gerçekten çok acınacak bir anneliktir. Kendisi işlerini daha rahat yapabilmek için çocuğunu eğer televizyon karşısında küçük yaşta olsa, yetişkinlik döneminde de olsa... Eğer emanet etmeyi kendisinin bir kurtuluş yolu olarak çıkar yolu olarak görüyorsa çok acınacak bir durumda olduğunu o çocuğun çok acınacak bir durumda olduğunu e, söylemeye e, gerek var mı bilmiyorum. Evet çocuklar ne internetle yetişmesi lazım terbiyesini internetten alması lazım ne de televizyondan ya kimden alması lazım bizzat annenin kendi ellerinden, kendi duygularından, kendi dokunuşlarından alması lazım. Efendim bir reklam arası verelim, daha sonra devam edeceğiz. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin, devam edecek. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin, devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz e-mail'leri okumaya çalışacağım. E-mail'lerle gelen soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Bu arada e-mail adresimizi de verelim. Efendim soru göndermek isterseniz eğer e, sizler de duygu ve düşüncelerinizi en azından paylaşmak isterseniz yakınınızda da internet var ise e-mail adresimiz şu şekilde. Çocuk deyip geçmeyin. Çocuk C harfi olmuyor internette. Türkçe karakterler olmuyor o yüzden biraz komik gibi de gelmiş olsa çocuk deyip geçmeyin Et e, harfi burcfm.com.tr e, Bir başka e-mail adresimizde agunes at burcfm.com.tr adresine şu anda e-mail'lerinizi gönderirseniz eğer veya gün içerisinde de göndermiş olsanız maillerinizi cevaplandırmaya çalışıyorum Efendim ilk dinleyicimiz şu şekilde bir e-mail göndermiş Çok değerli hocam Adem Bey öncelikle programınız için çok teşekkürler Bizlere anne olmanın anne baba olmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlattınız Şimdiye kadar okuduğum çocuk psikolojisi kitaplarının aslında bizleri ne kadar yanlış yönlendirdiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum Yabancı yazarların bizim örf ve adetlerimize uygun olmayan baskıcı otoritesini çocuklarımıza uygulamaya çalışarak ne kadar yanlış yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Hayatımızda yeni bir pencere açtınız diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Arşivlerden programlarınızı dinliyoruz eşimle. İnşallah faydasının olacağını düşünüyorum. Allah razı olsun. Benim sizden ricam lütfen sorma cevap verirseniz beni çok sevindirmiş olursunuz. İki oğlum ve bir kızım var. Biri 2001 doğumlu, 2007-2010 doğumlu. En büyüğü olan oğlum 3. sınıfa gidiyor. Hmm. Oğluma ders çalıştıramıyoruz. Ders yapmaktan nefret ediyor. Okula gitmek istemiyor. Ders sorumlu, e, sorumluluğunu bilmiyor. Dersim var mı diye sorduğumda, Yok diyor ama sonra öğreniyorum ki dersi varmış çocuğumla okul ve ders harici durumlarda aramız çok iyi haftalık toplantılar yapıyoruz ona zaman ayırıyoruz hafta sonları beraberce gezmelere gidiyoruz ona değerli olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz sayenizde ama zamanında yaptığımız yanlışlıklar yüzünden mi okula karşı isteksizliği çünkü okul başarısızlığında e, gerekli okul başarısı da gerekli değil mi hayatta neler yapabilirim derslerine karşı sorumluluğunu nasıl artırabilirim nasıl bir yol izlemeliyim diye e, söylemiş bu arada program çok güzel bütün arkadaşlarıma dinlemeleri için haber veriyorum yalnız zamanı çok kısa lütfen biraz daha uzatılsın selam ve dua ile demiş dinleyicimiz evet teşekkür ediyoruz bu satırlar için inşallah bu program faydalı oluyordur benim gördüğüm kadarıyla bayağı geniş bir kesime şu anda hitap ediyoruz. Şu anda sesimiz ulaşıyor. Çok büyük bir kesim internet üzerinden dinliyor şu anda. Ve evlerde, araçlarda denk gelindikçe dinleniyor demek ki. Evet, dinleyicimiz oğlunun ders çalışma alışkanlığının olmadığını, okulla ilgisinin çok olmadığını, okuldaki performansının düşük olduğunu Acaba geçmişte yaptığımız yanlışların bir neticesi mi diye soruyor. Şimdi anne babaların en büyük dertlerinden bir tanesi çocuklarının okullarda başarılı olması. Ve bu işi nasıl yapılacağı konusunda da gördüğüm kadarıyla anne babalar oldukça tedirgin. Çocuklarına ders ders ders diyerek ödev ödev ödev diyerek hadi oğlum hadi kızım otur dersine yap diyerek aslında anne babalar farkındalar mı bilmiyorum ama... Çocuklarını derslerinden soğutuyorlar, ödevlerinden soğutuyorlar, okulla aralarına girmiş oluyorlar. E şimdi hocam çocuğa ders yapma dersek, yani yap demezsek eğer, o zaman da çocuk dersini de yapmıyor. Yani biz itelemezsek zaten hiç yapmayacak. Efendim yapmasın. Yani belli bir yaşa gelmiş, şimdi 10 yaşına gelmiş olan bir çocuk. Eğer dersinin yapmamasının, dersin yapmamasının ne demek olduğunu daha kavrayamadı ve sizin itelemelerinizle gidiyorsa zaten bu gidiş yanlış bir gidiştir yani. Nereye kadar itebileceksiniz ya da çekebileceksiniz, sündürebileceksiniz? Sorumluluk sahibi olmasını çocuk 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında çoktan öğrenmiş olması lazım. Ama burada yapılan yanlış şu, anne babalar Çocuğun e, olayı daha kavramamış e, haline hitap ediyorlar. Yani çocuk için aslında 8-9 yaşındaki çocuk için okulun ne anlama geldiğini ilk önce bir idrak etmiş olması lazım. Ama bu idrak etme anne babanın zorlamasıyla... Gel oğlum bak otur sana anlatacağım. Eğer sen bu okulu bitirirsen, ilkokulu bitirirsen ortaokul. Ortaokulu bitirirsen lise, liseyi de bitirirsen üniversiteye gidersen, işte güzelce doktor olursun, hakim olursun, öğretmen olursun. Böylelikle hayatın kurtulur diye anlatmış olmak, ilk öğretim çağındaki bir çocuk için hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey. Yani çocuk e, onların diplomalar kazanılarak, Diplomalar sonucunda olduğunu Bir Niye diye düşünür Yani ben zaten öğretmen olacağım Ama öğretmen olabilmen için Okul okuman lazım oğlum Yani tamam okul okurum Yani çocuk için sizin söylediğiniz şeyler Bir anlam ifade etmesi lazım Ve bu anlam Sizin kendi anlayış ölçünüzde değil Çocuğun kavrayabileceği Bir düzeyde olması lazım Bir İkincisi de Elinizi ayağınızı birazcık çekmeniz lazım çocuktan. Yani illa gelecekteki 20 yıl sonraki halini çocuğa göstermiş olmak çocuk için çok bir anlam taşımaz. Ben şimdi size burada izah ediyorum bakın sizler yetişkinsiniz anne babasınız. Diyorum ki anne babalar yahu etmeyin diyorum bakın şu çocuğa vuruyorsun sen şu çocuğa bağırdın sen. 10 sene sonra bu çocuk seni yiyecek diyorum e, ertesi gün yine vuruyorsun o zaman ben de sizi mi şikayet edeyim yani. E çocuğa hocam ders ders diyoruz. Ya bu çocuk böyle giderse başını derde sokacak. E ben de sana diyorum. Bak bu çocuğa vuruyorsun, vuruyorsun, kızıyorsun, azarlıyorsun. Bu çocuk senin başını derde sokacak 10 yıl sonra. Ama insanlar için 10 yıl sonra bir şeyi hazırlıyor olmak, 10 yıl sonra bir hedef veriliyor olması. Yani insanlara öyle çok da yerine oturan bir şey değil aslında. Yani biz bakın bir seneye yakındır işte burada... Veya değişik programlarda anne babalara anne babalık eğitimi vermeye çalışıyoruz. Çocuk ruh dünyasını yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Ya o bir senedir ben anlatıyorum anlatıyorum. Hala anlamadınız mı? Demek gerek. Oğlum ben sana bir senedir anlatıyorum. Bak okulun önemini anlatıyorum. Dersin önemini anlatıyorum. Anlamadın mı? İşte insanlardaki davranış değişiklikleri. Öyle bir sefer anlatmayla, on sefer anlatmayla, üç ay anlatmayla, altı ay anlatmayla olacak bir şey değil. Kişi, olayı ilk önce kendi içinde çözmesi lazım. Siz çocuğu dersin başına oturturuyorsunuz ama çocuğun aklı derste değil. Siz zorla çocuğu bir takım yerlere sürüklüyorsunuz ama, tamam çocuk da hatta onu yapıyor da olabilir ama çocuğun aklı fikri orada değil. Size zorunuzla yapıyor. Amacı onun ders yapmak değil. Ya... Azar işitmemek, ceza almamak, kızdırmamak kimseyi. İşte böyle olduğu takdirde çocuk dersin önemini, hayatın önemini, e, okulun önemini çok kavrayamıyor. Aman laf işitmeyim diye, azar işitmeyim diye, terslenmeyim, azarlanmayayım diye bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Defterine bir şeyler yazmaya çalışıyor ve onun sonucunda da zaten öğrenmeyi öğrenmediği için, olayın aslını öğrenmediği için... Hep gerilerde kalıyorum. Önceki gün bir danışanımla konuştuğumuz bir olayı ben sizlere paylaşayım. Şimdi bir genç delikanlı ile karşı karşıyayız. Kaç yaşında? 10 yaşında. 10-11 yaşında. Annesinin çocukla ilgili bir soruyla gelmişlerdi bana. Sorulardan bir tanesi de şu derslerine karşı ilgisizliği ile alakalı yine konuşuyoruz. Şimdi halbuki ben çocuğa şöyle bir baktım. Zehir gibi zekası var. Kavrayışı o kadar yüksek. E, konuşma şekline bakıyorum. Zihni performansı o kadar yüksek. Anlamsız konuşmuyor. Konuştuğu şeylerin bir e, oturaklı yeri var. Yani şimdi böylesi bir çocuğun eğitimde başarısız olması ancak e, onun yanındaki kişilerin başarısızlığının yansıtmasıdır. Yani yansımasıdır. Ya anne babasında bir şey var. Ya müfredatta bir şey var. Ya da öğretmenlerinde bir şey var. E, çocuk altın gibi. Her şeyi anlayabilecek düzeyde. E niye anlayamıyor? Peki dersleri niye başarısız? Şöyle baktım. Birazcık konuştuk, sohbet ettik. Dedi ki hocam beni dedi, bir sen dedi anladın dedi. Ya kimse anlamıyor beni dedi. Halbuki benim yaptığım orada çok bir şey değildi. Sadece bir dinlemekti onu yapmış olmam. Yaptığım şey. Sonra ona dedim ki hakikaten de öyleydi. Çok güzel hikaye olarak anlatabiliyordu anlattığı şeyleri. Dramatize edebiliyor. Ruh dünyasını kişinin... Olduğu gibi resmedebiliyor o konuşmamız sırasında gördüğüm şey. Ve dedim bu çocuk yani iyi bir aslında şey olabilir, e, kitap yazarı olabilir, iyi bir senarist olabilir dedim. Ve ona kendisini de açtım hatta. 10 yaşında ama 10 yaşındaki çocukla böyle yetişkin gibi konuşuyor olmak onu oldukça keyiflendirir. Dedim ya sen de ben böyle bir gelecek görüyorum. Yani e, çok güzel anlatıyorsun anlatımların çok güzel. Eğer bunları bir de kağıda yazmış olsan, acaba bir hikaye gibi yazmış olsan, ben tahmin ediyorum ki çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Dedim yazar mısın bir şeyler? Bir hikaye yazsan, şöyle şöyle bir konuda hikaye yazsan ya da kendi belirleyeceğim bir konuda bir hikaye yazmış olsan kağıda yazar mısın? Dedi yazarım dedi. Sonra ayrıldık. Bir süre sonra, birkaç hafta sonra ee, tekrar bir araya geldik. Ve annesinin ifadesi şöyle hocam dedi ya bizim oğlan dedi yani bir sayfa yazıyı boş verin dedi yani bir sayfayı koca koca harflerle doldurmaya çalışıyor ödev için ödev verildiği zaman ben hiç dedi bir sayfa yazıyı dolu dolu güzelce yazdığını hiç hatırlamam görmem siz dedi çocuğa dedi bir şey söylemişsiniz bir hikaye yaz bir senaryo yaz diye şu sayfalara bakın dedi ve önüme sayfaları koydu onlarca sayfayı Oturmuş çocuk tek tek tek tek hikaye yazmaya çalışmış bir senaryo yazmaya çalışmış. Ve inci gibi dökülen e, şeylerle yazılmış harflerle yazılmış. Aslında burada olan şey şu çocuk o hikaye yaz kısmında bir senaryo yazar mısın dediğimiz kısımda aslında kendisi oldu çocuk. Kendisindeki bir şeyin fark edilmiş olmasının keyfini yaşadı çocuk. Ve özgür bir ortamda tuttuğu kendi sorumluluğu içerisinde onlarca sayfa yazı yazdı. Eğer ben ona e, şey olarak vermiş olsaydım. Mecbur yapacaksın. Bak bir dahaki seninle görüştüğümüzde en az on sayfa yazı yazacaksın. Bu yazı da şöyle olacak. Şu şekilde olacak. Böyle olacak. Demiş olsaydım ihtimal edin. Karşıma on sayfa yazıyı boş verin çocuk bir daha gelmezdi yani. Bir sayfa yazıyla dahi gelmezdi. Ama o çocuğun içerisindeki cevheri. Kendisi de hissedip, kendisine de değer verildiğini hissedip, hadi dendiği zaman çocuk ortaya kendisini koyabiliyor, sergileyebiliyor. İşte çocuklarla anne babaların yaşadığı en büyük problemlerden birisi olan ders konusundaki problem aslında anne babaların çocukları çok zorlaması. Bunaltması, lafıyla bunaltması. Oğlum otur sana, babası gelir akşam oğlun var ya hiç ders yapmadı bugün. Ertesi gün olur komşuyla konuşurken valla bizimki nasıl okuyacak ben de şaştım kaldım. İşte dersinde de yaptığı yok, şeyi de yaptığı yok. İşte çocuk da orada yani. Her adımı, her sözü çocuğu iğneleyici. Güya anne baba aslında kendisi de şöyle düşünüyor. Yani ne kadar çok rahatsız edersem o rahatsızlığının karşısına gidecek oturacak. Ne kadar çok ezersem... Terslersem, azarlarsam gidecek, oturacak. Mecbur oturacak. Ya öyle bir şey değil. Öğrenme öyle olmuyor. Öğrenme öyle olmuyor. Öğrenme, kişinin kendi içerisinde hissettiği merak duygusuyla oluyor. Eğer öğrenme öyle olmuş olsaydı, zorlamalarla, baskıyla, şunla bunla öğrenmiş olsaydı, bakın klasik eğitim sistemimize bakın, öğrenemeyen insanlar çıkıyor ortaya. Ben programlarda yeri geldikçe söylüyorum. İlk öğretim yıl, e, şeyi, e, süreci 8 yıl. Ya rica ederim bir bakın 8 yıl içerisinde çocuklar ne öğreniyor? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme, kare, üçgen, silindir, daire, sosyal bilgiler, hayat bilgisi. Yani bunun için 8 sene mi harcanır? 8 sene harcanır mı bunun için? Yani bir toplama işlemi, bir çıkartma, çarpma işlemi için 2 sene mi harcanır? Rica ederim. Yani birazcık mantığımızı kenara koyalım, birazcık aklımızı kenara koyalım ve bir bakmaya çalışalım. Yani çocukların karşısına öyle baskıyla, zorlamayla bak bunu öğreneceksin. Çarpma ne? Çocuk bilmiyor ki çarpma ne? Benim çocuğum buraya geldiğimizde işte sorduğu bir soru. Çarpma ne baba diyordu. Sonra jeton düştü bende, sonra anladım. Yani iki şeyin birbirine çarpması mı acaba? Yere düşmesi mi? Çarpmada ne oluyor? Çarpma dediğin şeyini. Çıkarma ne? İşte etiket çıkartması mı çıkartma dediğin şey ney çocuk ön bilgileri hazır olmadan üstüne bir öğretmen çıkıyor karşısına çarpım tablosunu ezberleyeceksin ezberliyor çocuk papağan gibi ezberliyor ama olay ney ben ne yapıyorum şu anda çarpım tablosu dediğin şey ney o yok ki ortada dokunarak hissedilerek bir öğrenim yok ki. Haftaya gelinceye kadar şu şu şu ödevleri yapacaksınız, 100 sayfa şunu yapacaksınız, 200 sayfa şunu yapacaksınız, 10 sayfa şunu çözeceksiniz, 20 sayfa bunu çözeceksiniz. Maşallah eğitim bu yani. Ne kadar çok şey çözer ise, ne kadar çok ödev yüklenilir ise, ne kadar çok çocuk o ödevlerin altında kalır ve oynamaya dahi vakit bulamaz ise öğrenme o kadar başarılı olacak. Mantık bu mu? Rica ederim. Mantık bu mu? Halbuki çocuk içerisinde olayı öğrendikçe şu anda ne yapıyorum beni öğrendikçe başarılı olur. Yine ben bir ailenin rahatsızlığı ile ilgili geldiği bir konudan e, sizlere örnek vermeye çalışayım. Şimdi e, bir ödev verilmiş. Ertesi güne yapılmak üzere 100 sayfa şu kitaptan okunacak. İşte test soruları verilmiş. 100 tane şundan çözülecek. Matematik sorusu 100 tane şundan çözülecek. Efendim bir de şunun özeti çıkartılacak. Bir küçük kitapçığın özeti çıkartılacak. Şimdi çocuk evde kriz geçiriyor tabi. Ee, anneyle konuşuyoruz. Anne dedi hocam çıkamıyorum işin içerisinde oturmuyor dersin başına. Dedim ya belki çok zorluyorsunuz da onun için oturmuyor. E, ne kadarlık bir dersi var söyler misiniz? İşte hocam bir 100 sayfa kitap okuması lazım. Yani şu anda vakit geçiyor. Yani bunu yapmazsa işte akşam iyice sıkışacağız. Telefon ettiğinde görüştüğümüzde anneyle işte öğleden sonra okuldan yeni gelmiş anne hemen otursun istiyor ödevlere bakınca bir an önce bitirsin istiyor çünkü vakit geçtikçe sıkışacak çocuk. Dedim ne kadarlık ödev verilmiş işte 100 sayfa şunu okuyacak 100 sayfa şey 100 tane matematikten şu soruyu çözecek 100 tane şunu çözecek işte bir de kitap özeti var onu yapacak. E dedim kaç haftada yapacak hocam ne dedi haftası yani yarına yetişmesi lazım bunu e dedim yani bırakın Allah aşkına rica ederim ya böyle şey olur mu böyle şey olur mu böyle bir eğitim olur mu böyle bir eğitim anlayış olur mu otur oku bakalım bir yüz sayfa yazıyı sen oku bakalım bir yüz tane matematikten sorusunu sen çöz bakayım daha çocuk okuldan yeni gelmiş saat dörtte beşte gelmiş karşısına yine yüz tane soru çözdürmek ne? Ya hiç mi dünyada acaba eğitim sistemleri nasıl şekilleniyor? Dünyada neler oluyor hiç mi bakılmıyor? Bakın ben yurt dışından geldim çocuklarım orada okudu. Oradaki eğitim sistemlerini elimle dokunarak hissederek orada da algılamaya çalışıyorum. Bakın dünyanın en önemli üniversitelerini eğitimde en başarılı üniversiteler yurt dışındaki üniversiteler yurt dışında okullar. Karakterli kişilikli insan yetiştirmek için orada da var güçleriyle çalışıyorlar ve Başarı performans akademik başarıya bakıldığında yurt dışındaki üniversiteler okullar çok çok başarılı görülüyor listelere bakıyoruz Türk üniversiteleri en alt sıralarda yer alıyor en üst sıralardaki üniversiteler hep yurt dışında peki bunlar nasıl bir eğitim sistemi takip ediyorlar ya korkularından arınmış bir eğitim takip ediyorlar benim çocuklarım orada okullara giderken bir sayfa dahi ödevle eve gelmediler ilk öğretim çağında rica ederim. Bir sayfa, çok değerli arkadaşlarım, çok değerli dinleyicilerim, bir sayfa ödevle gelmedi. Ödev vermeden eğitim olur mu? Yahu oluyor işte. Oluyor. Neden oluyor? Çünkü öğrenme dediğimiz şey ezbercilikten çıkartıldığı takdirde, eğer öğrenmeyi öğrenme şekline dönüştüğü takdirde eğitimde başarı o zaman sağlanılıyor. Yoksa çocuk ne kadar tekrar, ne kadar tekrar, ne kadar tekrar, ne kadar tekrar edersen e, o kadar iyi başarılı olur. Yok ya öyle bir şey değil bu eğitim. İnsan öyle bir şey değil. İnsan ne kadar anlarsa, ne kadar hisseder ise, ne kadar olayın içerisinde kendini bulur ise ve ne kadar sakin ve hissederek ve ne kadar kendisini olayın içerisinde görerek eğitimi devam ettirirse öğrenme o derecede başarılı ve kalıcı olur İşte söyledik 8 sene içerisinde rica ediyorum sadece çarpma toplama çıkartma bölmeden oluşan efendim silindir daire vesaireyi öğrendiği dörtte bir dörtte iki kesirleri öğrendiği bir sistem 8 sene sürer mi 2 sene geçmiş çocukla hala geliyor soruyorum mesela 5 kere 7 kaç eder diye soruyorum çocuk parmaklarıyla oynatıyor da. Ya iki sene içerisinde beş kere yedinin ne olduğunu çocuk öğrenemez mi? Öğrenemez. Neyle öğrenemez? Klasik eğitim sistemi içerisinde öğrenemez. Ben çok bilen yetişkin sen az bilen çocuk şimdi sana öğren öğretmeye geldim diye büyüklük tutkunluğu içerisinde çocuğa hitap etmeye başlar isek çocuk da karşımızda ezile büzüle bu adam ne diyor diye ister öğretmen olun ister başka bir şey olun. Ne anlatıyor diye tahtanın karşısında siz anlatıyorsunuz da kendi kendinize bir şeyler çalışıyorsunuz ama anlatmaya çalışıyorsunuz ama çocuğun dünyasında acaba ne kadar yer teşkil ediyorsunuz o sırada onu daha kavrayamadıktan sonra çarpmayı toplamayı 8 sene öğretir durur 8 senenin sonunda da performans akademik performans olarak baktığımızda ne çıkar karşımızda sadece ezilmiş işte edilgen hale getirilmiş öğretmenler tarafından bir şekliyle geliştirilmiş. Kendi kişiliğinden uzaklaştırılmış, hala çarpma toplama çıkartmada hala matematikte problemi olan ama olayı bir türlü kavrayamamış bir kişilik çıkar karşımıza. Evet, dinleyicimizin ders yapmaktan nefret ediyorum diyen çocuğunun mesajının karşılığında söylemek istediklerim daha da var aslında ama maalesef süremiz de doldu. Ben yarına saklamak istiyorum bu ödev ve hatta önümüzdeki süreç içerisinde bir iki hafta içerisinde çocuklar karnelerini alacaklar. Karne ile alakalı olarak da anne babalar nasıl davranmaları lazım, çocuklarına nasıl hitap etmeleri lazım, çocuk takdir getirmiş bisiklet alalım mı, çocuk takdir getirmiş işte kutlama yapalım mı yoksa zayıf getirmiş çocuğun kulağından çekerek bir dahaki sefere ders olsun diye çocuğa ceza vererek mi geçirelim? Bir şeylerden mahrum mu bırakalım? Bunlara değinmeye çalışacağız efendim. E, yarın eğer Allah izin verirse. Efendim bugünlükte yayınımız bu kadar. Burç FM'deydik. Çocuk deyip geçmeyin programındaydık. E, yarın görüşmek üzere. Saat 11'de radyolarınızın başında bekliyorum. Efendim hoşçakalın.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 Çocuk geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.